Semayu ta'ala ve resuluhu fakat faza fawzan azima amma ba'd fa in asdaq الله hadis kitabullah wa khayra al hadi hadi Muhammed sallallahu aleyhi ve وكل ve sharra umuri Ebu Zekeriya Salihin adlı bu hadis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 Çünkü bu sabır gerektiren bir şey değil mi yani? Nefis sürekli senin günah istemeni istiyor. اِنَّنْ نَفْسَ لَا اَمَّارَةُمْ بِالسُوا Nefis kötüyü emreder. Yani içki içmek, sakalı kesmek, parçaları kısaltmamak. Değil mi? Ondan sonra sabah namazında kalkmamak veya da işte yani günah olarak zina etmek, kadınlara bakmak, faiz yemek. Sadece bir sürü.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 Hadi teheccüdü meheccüdü boşver diyorsun. <gülüyor> taycudu, zor diyorsun. Sabah namazına kuruyorsun. Dört saat uyumuşsun. Başkaları bakıyorsun ki bir de camiye gideceksin. Böyle bir şey de var yani. Evde de kılamıyorsun. Sıcak evde hemen abdetsin alıp pijamalarla camalarla orada da değil. Erkesen, sana camiye cemaate gitmek farz. Zor bir iş sabahın köründe. Kalkıyorsun. Apartmandan iniyorsun. Evinden çıkıyorsun. Bütün dünya uyuyor. Hiçbir yere açılmamış. Sen uykulusun. Camiye gidiyorsun yürüyerek.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 üzün verici, olaylara ne yapmak? Sabretmek. Hani hatırlıyor musunuz? Geçen hafta Ka'b radıyallahu anh anlattığımızda, hadiste kendisi anlatırken ne diyor? Tabi Peygamber aleyhissalatü vesselam onu hecr etmiş. Ona tavır sakınmış. Konuşmuyor. Onun selamını almıyor. Arkadaşlar onun selamını almıyor. Hemen Rastlan kabiresinin meliki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 Diyor ki Allah Teala ya ey ey iman edenler naman sabredin ve sabiru sabırda sebap gösterin. Alimler diyorlar ki insbiru günahlara sabredin günahlara ve sabiru diyor ki itaate sabredin çünkü itaate sabretmek diyorlar günahlara sabretmekten daha meşakkatlidir daha zordur daha zordur.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 tahassulü de tutmak ribattır. Resulullah sallallahu mesela diyor hadiste isbağul vudu. Yani isbağul vudu güzel bir şekilde abdest almak. Alal makareh zor gelen yerleri iyiyarak insanın zor gelen yerlerini böyle suyu iyice oraya değdirerek götürerek abdest alması. ve kesfretul khuta ila el mesacit. Camiye giderken bolca adım atmak. Atılan her adım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 şeyhini fotoğrafını alıp hayaline getirip gözlerini yumup ondan feyizin bereketin sana geldiğini aklını düşünmek değil. Böyle bir manası, böyle bir tefsiri yok. Ama bir bidat ehli, hatırlarsanız hep bunu söylüyoruz. İbn-i Kayyma'l diyor ya iki türlü delil kullanır her zaman için. Ya kullandığı deliller uydurmadır, zayıftır zayıfla uydurma oldukları çok açıktır. İşte ne gibi? Başına sıkıştığı zaman kabir ashabından yardımcı. Olur. Ya da deliller sahihtir. Yani ayet. Buhari'deki hadis, Müslüm'deki hadis. Sahih ama ne değil? <gülüyor> sarıh değil. Ne demek sarih değil? Onla iyidir değil. Meseleyle alakalı değil. Şimdi adam ayete getirip koyuyor önümüze. Bak, rabıta inşa ediyorsun ama Allah-u Teala buyuruyor ki يَا اِيُّا الَّذ۪ي لَا مَنُسْبِرُوا وَسَابِرُوا وَرَابِتُوا Bak şu ayette Rabı yapanlarla alakalı bir şey söylüyor. Halbuki uzaktan yakından bir alakası yok. Bunu söylese Arap aleminde, üniversiteli insanlara, insanlar ne yapar? Bunu böyle bir espri olarak kabul eder. Hatta Allah'ın keramı tarif etmekten dolayı cidalandırırlar bile. Ve ayetin devamında diyor ki, Vettekullah. Takva bu üç şeyin hepsini kapsıyor. Ribatı, Allah'a itaate sabretmeyi ve günahlardan günahlara sabretmeyi.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 Kendinden korkuyorsunuz, Rabbinizin azabından korkuyorsunuz. Bundan da güvendesiniz. He yani felaa ermek bu demek. Ta. Tamam? Felaa ermek istenilen şeyin hasıl olması, korkulan şeyden de emniyette güvende olunması. Devamlı Allah Teala buyuruyor ki: "Velanabluwennakum şey'en min el-havf." Sizleri sınayacağız, imtihan edeceğiz. Bir şeyin min el-havf. Şey'in Allahçılığı ifadesiyle yani her zaman değil, bazen diyorlar yani bir şey korkunun bir kısmıyla, birazcık korkuyla tamamen değil. Sizi birazcık korkuyla, waljouri <gülüyor> açlıkla, wanaxim min alamwal mallarınızı kısaltarak, mallarınızı alarak, wal <gülüyor> anfus <gülüyor> nefislerle ölümlerle ve <gülüyor> semarat ürünler meyvelerle yiyeceklerle sizlere ne yapacağız? Sınayacağız diyor. Yani insan bunlarla sınanıyor. Haline diyor ki yani bu sınanılacak şeylerin en önemlisi diyorlar. Kavf. En ağır geleni. Korkudur. Güvenliğin gitmesi bütün fitnelerin, bütün serin başıdır. Onun için yani güvenlik, emniyet, istikrar çok önemli arkadaşlar. Ve beş kere sabirin. Bakın bu imtihanlarla karşı karşıya kalınacağını söylüyor. allah Teala insanları bunlarla imtihan edecek. Ve beş sabirin. Ne yapıyor Peygamberimize? Sen sabredenlere müjdeler. Müjdele. Sabredenlere müjdeler. Hadisette diyor ya, insanların bela bakımından, musibete uğrama bakımından, İnne bela kimlerdir? İnsanların en şiddetli bela uğradıkları İnsanlardan belaya, musibete uğrayan en şiddetlisine maruz kalan kimler? El-enbiya. Peygamberler El de diyor. Sonra el-emselu fel-emsal. ondan sonra onları en çok takip eden, onların en onlara en çok uyanlardır. Musibet bela konusuna Gelecek. Korku, açlık, malda eksiklik, ölümler. Anlıyor musunuz? Ama ve sabirin. sabireyin. edenlere, müjdeler. Allah Teala yine buyuruyor ki: İnne ma yuvaffa's sabirun. İnne ma yuvaffa's sabirun ecr'hum. Sabredenlere karşılıkları verilecektir. Nasıl verilecek? Bi gayri Nasıl verilecek? Hesapsızca. Ne demek hesapsızca? Yani bize bildirilmiş bir miktarı yok. Diğer hasenelerin, diğer salih amellerin 10 ila 700 katına kadar Ney var? Karşılığı var, mükafatı var. Ama sabrın ve sabredenlerin karşılığı bir gayri hesap, Bir gayri hisap, Hesapsız. Onun hesabını yalnızca Allah Teala biliyor. Ve men sabara ve ghafra in zalika lemin azm al-umur. Allah Teala diyor ki, sabreden var ya, insanlardan görmüş olduğu hatalara karşı sabreden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 allah Teala buyuruyor ki, اِسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَىٰهِ Namaz ve sabırla Allah'tan yardım dileyim. İnna اللّٰهَ مَعَ sabirin. Allah sabredenlerle beraberdir. Buradaki maiyyet allah Teala'nın beraberliği arkadaşlar. Nasıl bir beraberliktir? Hatırlayan var mı? Akide derslerinden. Maiyyet kaça ayrılır?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 ne de olarak Kur'an'daki ve hadislerdeki göre gelir. Yani Arapça'da ve ne Arapça'da ne de Türkçe'de beraber, be, beraberlik ifadesi her zaman neyi içermez, neyi ifade etmez. Evet. İççi olmayı, yan olmayı ifade etmez. Öyle değil mi? Bunu bir defa de açıklamıştım Evet Arapçada beraber olmanın bir manası da iççi olmaktır. Değil mi? Yani Araplar derler ki şer'i b'düşşay ma'sukken. Mesela şekere, çayız, şekerleştik. Bu da içse olmak var, değil mi? Ama mesela sirtu ve yolculuk yaptım ve ayda benimle beraberdi. Buradaki beraberlik çayla şekerin beraberliği gibi mi? He? Değil. Demek ki Arapça beraber olmak kelimesi her zaman içse olmak manasını almıyor. Kim bu ayetlerden alıp da Allah Teala her dedir derse ne yapmış olur? Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de 7 ayette buyurduğu Rahman alal'aşta Rahman 'aşrana yapmıştır üstüne istiva etmiştir yükselmiştir ayetlerini. Bunun üstüne gibi çok ayetleri peygamber Aheset'e selamın sözlerini tahfif etmiş, onları bozmuş. Peygamberin ve ashabının inandığının aksine başka bir itikada inanmış olur. Diyor ki Allah-u Teala وَنَا لَبْلُوَنَّكُمْ Sizleri sınayacağız. İmtihan olacaksınız. حَتَّى نَعَلَمَ الْمُجَاهِد۪ينَ Takina yapmamız için takina bana dek bizler ortaya çıkarana dek ilmimizle zuhur ettirene dek مُجَاهِد۪ينَ ve وَالْصَابِر۪ينَ Aranızdan mücahitleri ilmleriyle ve bedenleriyle savaşanları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 sınayacağız. İmtihan edeceğiz. Evet. Sonra İmam-ı Nevi Rahim Avullah bizlere Ebu Malik El Harif İbni Asım El Eş'ari radıyallahu anh'ın hadisini rivayet ettirip hadisi zikrediyor. Diyor ki Ebu Malik El Harif ibn Asım El Eş'ari radıyallahu anh Kale Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Et tuhuru satrul iman Temizlik imanın Jarsir. Ve alhamdulillah, temlau miizan. Alhamdulillah zikri. Allah hamdetmek. Miizanı terazi ne var? Doldurur. Bakın fazilette bakın arkadaşlar. Alhamdulillah, temlau miizan. Ve Subhanallah ve alhamdulillah temlau ani, ou temlau ma beyn el semaovat ve Subhanallah ve elhamdülillah demek ise Temel selam. ikisi doldurur. Yani biri yere doldurur, yeri ve göğe ve ikisi arasındaki her şeyi. Ves salatu nurun. Namaz nurdur diyor Aleyhissalatu vesselam arkadaşlar bakın. La entika'un el hava. O kendi kafasına göre havasından konuşmaz. İn İnhu illa vahyun yuha. As salatu nurun. Namaz Nurdur. Gerçekten namaz bir nurdur. İnsanın kalbine, gönlüne, yüzüne yansıyan bir nurdur. وَالصَّدَقَةُ burhan. <بُرْحَان> Sadaka ise nedir arkadaşlar? Kişi için bir delil. Ahirette ona delil olacak bir ibadet. وَالصَّدُرُوا <يَا> وَالصَّدَقَةُ Sabır ise nedir arkadaşlar? Nedir? Diyâ <gülüyor> <gülüyor> ışık Yani ziya ışık böyle nur arkadaşlar. kuran kendi biraz sonra ayet söyleyeceğim sizlere zaten. Kamer hakkında, ay hakkında Allah sana ne diyor? Nur diyor. Nur. Nur. Güneş hakkında ise ne diyor? Ziya. Yani, ışık, yani Ziya diye ifade edilen, ziya diye ifade edilen kelime ateşli olan, hararetli olan şeyler için kullanılıyor. Nur ise Harıltı aydınlık ama ne yok onda bir sıcaklık. hararet sıcaklık yok. Allah Teala, O alledi Jâ' al-Şamsa Dîya'an, O ki, Ohi, Jâ' al-Şamsa Ne yapmıştır? Işık verici Dîya. <gülüyor> Nuran. ve kameride ne yapmıştır ayıda bir nur yani Allah'a dikkat edin ikisini birisine ikisi de ışık veriyor değil mi? ayda gecenin gidin çölde karanlıkta bakın değil mi? yoluna abar aydınlatır ama ayın ışığı nedir arkadaşlar nur ne demek nur yani ayda bir şey yok yanma yok bir hararet yok ama güneş ışığı nedir arkadaşlar sıcak hararet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 onun içinde yazanlar amel etmiyorsan Kur'an senin aleyhine ne olacak? Delil olacak. Ama ona önem veriyorsan senin lehine, seni savunacak. Kulun nasi yeğduğu Aleyhisselatü Vesselam <gülüyor> Her insan sabahlin çıkar. Yani insanlar Aleyhisselatü Vesselam, sabah çıkan kişilere benziyor. Diyor, evinden çıkan kimselere benziyor. Fe bâi'un nefsehu Kim insanlar var ki nefsini satar? Ama ne için satar? Neye karşılık satar? Azat etmeye karşılık. Azat olmasına karşılık satar. Yani namaz kılarak, sabrederek, sadaka vererek, Kuran okuyarak. kim insanlar böyledir. Sabah çıktığında bunu böyle. Aleyhisselatü Vesselam'ın menzit. Onun günü nefsini satmakla başlar? Nefsini ne için satar? Azat etme adına satar. Tamam mı? Böyle bir ticarete girmiştir. Bazıları ne var ki diyor? Bazıları da vardır ki kendini helak eder. Daha güne helak etmekle başlar kendini. Evet, diğer hezse geçiyoruz. An-ebi Sa'idin Sa'd bin Malik bin i Sinan El-Kudri <gülüyor> radıyallahu anh Ebu Sa'id Sa'd bin Malik radıyallahu rivayet ediyor. Diyor ki En-ne nâsen minel ansâr se'elû Rasûlallah sallallahu aleyhi ve sellem fe'a'tâhû. Ensardan bir grup ve dineli sahabelerden bir grup Aleyhisselatü Vesselam'dan ne istiyorlar? Mal istiyorlar. Meta istiyorlar. Talepte bulunuyorlar. Aleyhisselatü Vesselam'da cömer. Aleyhisselatü Vesselam insanların en cömerdi arkadaşlar. Vadil uğurlu develer vermiş insanlara. Aleyhisselatü Vesselam tabi veriyor. فَاَعْتَاهُمْ ثُمَّ سَأَلُوهُ فَاَعْتَاهُمْ Yine istiyorlar yine veriyor. حَتَّى نَفِدَ مَا اِنْدَهُ Tâki Aleyhisselatü Vesselam'ın yanındaki her şey, sahip olduğu şey kel bitiyor. Fa qala lahum ayna anfaqa kull shay'in elindeki her şey bitince onlara söyledi. Ma yakunu 'indi min hayrin 'ankum. Ben de sizin adınıza hayır olabilecek ne varsa ne yapmam onları sizden saklamam, sizden gizlemem. Bunu bilin. Yani bitmiştir ki artık size ne anlıyorum bunu vermiyorum. Aleyhisselatü Vesselam'da cimrilik yok. Sonra nasihat ediyor Aleyhisselatü Vesselam onlara. Diyor ki ve men yestağfir. ama diyor size bir şey nasihat ediyorum. Kim diyor iffetli olursa iffetli olmaya çalışırsa her konuda ne yapar Allah Teala onu? <gülüyor> Allah onu iffetli kılar. Ya yani eğer kul İkfetli olma konusunda gayret sarf ediyorsa Allah-u Teala var arkadaşlar. O konuda muvaffak kılar. Yani, kalbinden biliyor ki bir kadınla aynı yerde bulunmaktan sakınıyor bu adam. Biliyorsa ki fahişeden, fuhşiyattan, zinadan sakınıyor, korkuyor. Ve bunun için Allah'tan sürekli yardım istiyor. Allah onu ne yapar arkadaşlar? Allah onu korur. Ama kişinin bunu ne yapması lazım? demesi lazım. Aleyhisselatü Vesselam'da bunu diyor. وَمَنْ يَسْتَعْفِ يُعِفْتَهُ اللّٰهِ Kim bunu talep ederse Allah onu ne yapar? Buna muvaffaklar. وَمَنْ يَسْتَغْنِي Kim mustagni olursa yani siz benden istediniz ama yani isteğiniz Allah'a olursa ihtiyaç, muhtaçlığınızı Allah'a yönlendirirseniz insanlardan mustagni, onun mallarına göz dikmeyip Allah'ın Allah verdiği bana yeter deyip bunu itinirseniz Kendinizi de, insanların malından kendinizi zengin ederseniz, zengin eylerseniz, yani onlara böyle göz dikmezseniz, Allah Resulü Aleyhisselam ki, <gülüyor> Allah o kimseyi ne yapar? Gani kılar, zengin kılar. وَمَنْ <gülüyor> يَتَسَبْدَرْ Kim sabrederse, kim sabretme konusunda gayret sarf ederse, يُصَبِّرْهُ <gülüyor> Allah Teala onu ne yapar? Sabredenlerden kılar. Ve ma ahadun. Aleyhisselatü burada sabırın mükafatıyla ilgili çok önemli bir şey soruyor. Ve o u'tiye ahadun hayran ve min amine sabır. Hiç kimse sabırdan daha geniş ve daha hayırlı bir şey verilmemiştir. Hiç kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha geniş bir şey, değerli bir nimet verilmemiştir. Arkadaşlar sabır çok önemli. Ama sabır da arkadaşlar belanın musibetin geldiği ilk anda. Hadi geliyor ya. İlk geldiği anda tabi. Yani adamın çocuğu ölmüş haber geliyor. Ne yapıyor? Ailesi diyor. Kim diyor ceplerine vurur, elbisesini göğsine vurur, ineklerine vurur, elbisesini yırtarsa bizden değildir diyor mesela. Ne eh, yolunmuş olmuş biri? Görüyorsunuz haberlerde filan. Çocuk askerdeyken vurulmuş, teröristler öldürmüş, haber gelmiş, kadınci akciğer bağırıyor.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 An Ebi Yahya Suheyb İbn-i Sinan radıyallahu anh Kale, kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Aleyh şöyle buyuruyor <gülüyor>. Acaben li emril mu'min. Müminin durumuna hayret ederim diyor. Yani müminin durumu şaşılacak diyor durum. Ama hangi konu? Hayır konusunda. Emruhu kulluhu lehu hayr. <gülüyor> Onun diyor her işi Hayırdır, hayırdır. hayırdır, güzeldir. Onun lehinedir yani. Her yap, yaptığı iş onun lehinedir. Nasıl oluyor bu arkadaşlar? وَلَيْسَ, <لِمُؤْمِن> diyor, وَلَيْسَ <لِلْمُؤْمِن> bu sadece mümin için geçerlidir. Yani müminden başkası için bu mümkün değil. Hatta dünyada arkadaşlar diyor ki alimler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 Aleyhisselatü Vesselam diyor ki اِنْ اَصَابَتْهُ سَرَّا شَكَر Mü'min başına bir musibet geldiği zaman pardon başına bir mutluluk verici güzel bir olay geldiği zaman onu mesturur edici bir olay geldiği zaman ne yapar mü'min? شَكَرًا ne yapar? Şükreder. لَا اِنْ شَكَرْتُمْ ne diyor Allah Teala? لَا اَزِيدَنَّكُونَ Şükrederseniz size arttırırım. Daha çok uyardım. Tabi şükür nasıl oluyor arkadaşlar? Şükür. Yani bu ifadeyi <gülüyor> hep içine açıyoruz. Sabır dedik. Herkes sabır ne biliyor? Başına gelen musibete sabır. Ama öğrendik sabır. Başka şeylere de sabır yedik. Şükür. Şükür nasıl olur? Yani çok şükür Ya Rabbi demekle mi olur? Yoksa başka bir şeyler de var mı olur? O bilinen tarafı. Sana bir nimet geldi zaman elhamdülillah. Rabbim sana çok şükür ediyorum. Şükürler olsun sana Ya Rabbi. Bu şükrün bir kısmı ama şükrün tümü değil. Başka nasıl şükreder insan? Evet.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 O in أَصَابَتْهُ دَرَّا Başına bir sıkıntı geldiğinde sabara. Ne var? Sabreder. فَكَانَ خَيْرًا لَهُ Ve bu ona ne olur? Hayır olur. Her ikisi hayır arkadaşlar. Görüyor musunuz? Yani başına bir usibet de gelse, başına Allah-u Teala tarafından sana bir nimet de gönderilse, sonuçta sen her ihtimalle her halükarda kârdasın ama bunu bilerek, düşünerek, niyet ederek,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 görüyor önünde babasını peygamber alemlere rahmet olarak gönderilmiş. Babasının acı çektiğini, sıkıntı çektiğini görüyor Ölüm de şeyinde. Ölüm anı o kadar kolay değil. Peygamber Aleyhisselam kızına diyor ki: "Kal faqala leysa ala abike karbun badal bugünden sonra artık babana bir sıkıntı yok. Yani baban hakkında ne yapma. Üzülme, sıkıntı duyma. Yani baban Hadisede giriyor, aleyhisselatü vesselam sürekli diyor, ben neyi istiyorum? Rafiq al-alâ'yı istiyorum. Rafiq al-alâ'yı istiyorum. Ve orası ona nasip oluyor. Gidiyor aleyhisselatü vesselam nereye dönderileceğini, nereye gideceğini. Ama sonuçta o da bir kul. Ölüm düşeyinde, ölüm fazlısı çekiyor. Kız onu müjdeliyor. Bugünden sonra bana ne yok? Sıkıntı yok. Felemmâ <gülüyor> mat. <gülüyor> <gülüyor> vefat edince Aleyhisselatü Vesselam, bu ruhu çıkınca, bakın sahabeler nasıl ifade ediyor? Felemmâ mâte diyor. Peygamber ne yapınca? Ölünce. Ölünce. Şimdi diyorsun ki, peygamber ölmüştür diyorsun adama, kabirdeki peygamberimizin kabrinde gitmiş adam, dua ediyor, ellerini açmış, Ya Resulallah, Ya Allah inanın kabre doğru böyle dönüyorlar, uzaktan, yüz metre öteden, elli metre öteden. Bir insan nasıl namazda durur huşu içinde, tarikatçılar da, tasavvufçılar da, Kâbe'ye doğru çaprazdan direkt böyle kıbleye dönermiş istesen durup böyle ellerini yana koyup ve hatta bağlayıp böyle bağlayana doluyor. üzünlü bir şekilde kuşun içinde böyle peygamber'e nida ediyorlar, sesleniyorlar. Zannediyorlar ki peygamber onları duyuyor. Diyorsun ki peygamber öldü. Sen de ne diyorsun yani ölmez. Ya düz Allah Teala peygamber'e demiş. İnneke meytun ve innahum lemeytun. Sen bir ölüsün, öleceksin. Onlar da bir birer ölüdürler yani ölecekler. Allah Teala böyle bahsetmiş.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 Dünyada bizim gibi yürüyüp, gezen, yatan, uyuyan, hastalanan, evlenen, çoğalan bir hayat tarzındaki dirilik değil. Yani, Aleyhisselatü səm bir kul. Bunu birçok hadislerde görüyorsunuz arkadaşlar. Ayetlerde görüyorsunuz. Ne diyor? Kul la aqulukum indi hazainullah. Peygamber. Ayet. Kul la aqulukum indi hazainullah. Arapça ayetler bakın arkadaşlar okuyunca ne kadar tesirli etkili. Peygamber. Onun ağzıyla bakın okuduğunuz zaman Kur'an-ı Kerim. Diyor ki, kul de ki ey Muhammed ashabına, insanlara 'La أَقُولُ لَكُمْ اِنْد۪ي Ben size Allah'ın hazineleri bendedir demiyorum ha. وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ Gaybı da bilmem. Bunu, insanlara bunu söyle diyor. وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ Ne kadar açık değil mi? la أَقُولُ inni melek. Ben bir melek de değilim. Ne yani kadar açık. Şimdi diyorsun ki peygamber kaybı bilmez. <gülüyor> ya sen ne diyorsun? Peygamber'e hakaret mi diyorsun? Nasıl kaybı bilmez? Allah-u Teala diyor peygamber kaybı bilmez diye. Ancak kendisine bildirildiğin üstesine illa men irtedâ <gülüyor> minu rasûlin Allah-u Teala diyor Nuh suresinde la yuzhiru ala gaybihi ahada. Kimseye gaybını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 Evet, Peygamber Aleyhisselatü beden hangi kafirin nerede öleceğini gösteriyor insanlara. Kıyamet alametlerinden bahsediyor. Şu olacak bu olacak. bunların her biri birer ayıp. Ama Allah'ın ona bildirmesiyle biliyor. Öbür taraftan Aleyhisselatü ilk hadisesi var. Yaşanmış. Ailesinin ırzıyla ilgili insanlar konuşmaya başlamış. Böyle bir şeyin önüne geçebilecek bir pozisyon var. O da ne? Devenin altında kalan gerdanlık. Aleyhisselatü Vesselam sayet gaybı bilseydi mutlak olarak genel manada demenin altında kalan gerdanlığı bırakın uzaktaki şeyleri demenin altındakini görür bilirdi değil mi? Onu da aynı yapmıyor? Allah sana ona bildirmiyor, göstermiyor. Kalkıt kervan. Sonra olan oluyor. Bakın Aleyhisselatü Vesselam ırzını hakkında, ailesi hakkında konuşulmasını engelleyecek bir pozisyonda dahi gaybtan ne yapamıyor orada? Allah izin vermediği için veremiyor. Ama şimdi Şeyh Efendiler. ver tarikatçılar şunlar, merhaba o oza ne dedi haber veriyor. Fakat maate kaled, Ali sattasalam ölünce kızı Fatıma diyor ki, <gülüyor> ya abata, ey babacım, icabet Rabben dağıhu, ey Rabb'inin nidasına Rabb'inin Rabb'inin davetine icabet eden cevap veren babacım. Ya abata, cennet ul Fir'dausi Ey firdevs cenneti, cennetin en üst çatısı. Onun üzerinde ne var? Ne var cennetin en üst çatısı olan firdevsün üzerinde ne var? Aş. Arş var. Rabbimizin aşı var arkadaşlar. Ey firdevs sığınak olmuş, varacağı yeri olmuş olan babacığım. Ya ila cedrilena ah. Ey ölümünü Cebrail'e haber verdiğimiz babacığım. فَلَمَّا دُفِنَ قَالَتْ فَاتِمَا Peygamberimiz defne olunca Fatıma diyor ki radıyallahu anh اَتَابَتْ أَنْفُسُكُمْ اَنْ تَحْفُوا عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّىٰهِ اَتْرَابِ diyor peygamber öldükten sonra peygamber vefat ettikten sonra onun üzerine toprak atmak diyor şunca gitti mi? Fatıma radıyallahu anh hemen diğer hadisinde geçiyoruz ve bu son hadis olacak. <gülüyor> Anabi Zeyd Usame bin Zeyd bin Harife, mevla Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem vehibbe vebnihbe. Zeyd bin Harise bili peygamberimize Hatice radıyallahu anha tarafından hediye edilmiş bir neydi? Tüleydi. Aleyhitte sallam onu ne yapıyor? Azad ediyor. Hadisi rivayet eden de onun Zeyd'in oğlu, Usame bin Zeyd. İkisi de peygamber aleyhitte vesselamın dostu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 Aleyhisselat Vesselam'ın kızlarından bir tanesi ne yapıyor? Bir haberci gönderiyor Peygamberimize. Fa ersale yukarı u selam ne Yani haberci Peygamberimize gelerek selam getiriyor kızından. Ha, Peygamber Aleyhisselat Vesselam kızına bir elçi, o elçi geri gönderiyor. Önce selam gönderiyor elçiyle. Sonra diyor ki: İnnalillahi ma akhdaba a'at velhu ma a'at. Arkadaşlar taziye de yapılacak doğa budur. Bunu izberleyin. Bir taziyeye gittiğiniz zaman. Hani geçmiş olsun diyoruz ya. Geçmiş olsun. Buna gerek yok. Aleyhisselatü Vesselam bunun en güzelini söylüyor. Bak, Kızına taziye gönderiyor. İnnelillahi <Sessizlik> <Sessizlik> ma akade Aldığı da Allah'ındır. Akade. <Sessizlik> Aldığı da Allah'ındır. <Sessizlik> O ma verdiği de onundur. Yani aldığı da verdiği de Allah'ındır. Ve kul şey'in indehu bi'acelün müsamma ve her şey onun katında belirlenmiş, tayin edilmiş bir vakte kadardır. Yani ayetler diyor biz her şeyi bir neyle yarattık? Kaderle, miktarla yarattık. Fel tasbir kızına diyor ki sabret. Sabretsin, sabretsin ve ve bu sabrının karşılığını Allah'tan terapol olarak beklesin, Ecrini beklesin. Faresel et aleyhi kızı yanna gönderiyor, gelene adamı. Git Peygamber'e, yemin ediyor. Peygamber'e gelmesi için, yemin ederim diyor geleceksin. Hala vardır bu Arap'tan. Gidersiniz bir lokantaya tam yemeği yersiniz, sen kalkacaksın, ödeyeceksindir, yemin ederim. O diyor ki, vallahi la tetfa. Sen ödemeyeceksin. Allah'a yemin olsun, sen ödemeyeceksin. Böyle bir şey var. Şimdi kızı da aleyhissalatü vesselamın, yemin ediyor ki yemeceksin diyor. Yemin ediyor ki ödeceksin. Tabi aleyhissalatü vesselamın hadisinde var, kim diyor yemin ettiyse, sizin, kardeşinizin yeminini ne yapın diyor. Yani, yerine getirmesine yardımcı ol saise etme. Adam sana şimdi demiş yani yemin etmiş. Da artık oğlum ben edeceğim frenleme yani. Tamam artık olay bitmiş orada yani. Oğlum yeminini bozma. Fa kama Aliye sallam kalkıyor ve ma'hu ma Sa'd ibn Ubadah ve Muaz ibn Jabal ve Ubay ibn Ka'b. Bu sahabeler var. Gidiyorlar. Ozeyd ibn Sabit var. Hudecarun radıyallahu anh ve sahabeden başkaları.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 Taqaqau <gülüyor> Gidip geliyor nefsi, derin derin nefes alıyor yani. Ölüm nefesi. Ta faadat aynahu. Aleyhisselatü vesselamın gözleri ne yapıyor arkadaşlar? Taşıyor doluyor, başlıyor ağlamaya aleyhisselatü vesselam. Tabii buradaki ağlaması kadere olan musibete olan bir ne değil, isyan değil. Bu ağlama ne? merhamet ağlamaz acımanın ağlaması rahmet etmenin anlamaz fefaad aynah faqala saad hemen saad diyor ki ya resulullah ma haza ma haza ne yani niye ağlıyorsun ma haza niye ağlıyorsun yani kadere bir şey mi var kabulsüzlük mü var faqaal Yoksa Allahü Teala müsalem? Jabıl, bu bir rahme. O benimdir, rahmetdir. Jāla Allahu Taala fi kullu ibadihi. Kullarının kalplerine koyduğu Allah'ın kullarının kalbine koyduğu nedir bir rahmet? Yani rahmet. Yani bazıları ben ağlayamıyorum hiç. Bu rahmetle alakalı bir şey. Yani. Kimlerden var ki? Tabi psikolojik vakalar hariç. Yani normal bir insanla ben bahsediyoruz yani. Diyor ki rahmetli ben bundan dolayı hazırım. Merhume yani rahmetli. Oğlu İbrahim ölünde ne diyor? İnne'l kalb la yahzan. Kalp ağlar. Hüzünlenir. Ve inne'l ayn la tadma. Göz ağlar, yaş döker. Ve inna bi mufarik bi mufarakatika mahzunun. E biz derse Ey İbrahim, senden ayrıldığımız için neyiz? Mahzunuz. Üzünüz, üzülüyoruz. Üzülür. Yani cenazede bir insan ağlıyorsa, ağlaması da böyle bağıra bağıra değilse, gözyaşları döküyorsa, e burada bir kadere isyan yoksa, <gülüyor> bir rahmet varsa, bu nedir arkadaşlar? Saizdir. Ve bir rivayet, başka bir rivayette ise diyor ki, fî kulûbi men şâ'e min ibâdihî. allah Teala dilediği kullarının kalbine koymuştur bu rahmeti. Innama yarhamullah min ibadihi Allah Teala kulları arasından kimlere rahmet eder diyor peygamberimiz Erruhama er Allah kimlere merhamet eder? Merhamet edenler. Rahmet edenlere. Yani rahmet etmek çok önemli arkadaşlar. Merhametli olmak, hoşgörülü olmak. Yani herkes intikam alabilir, herkes hemen anında cezalandırabilir.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 Diyorsan ki, Allah'ından Allah'ından buldu deme. Allah'ın sana merhamet etsin. Allah sana hidayet etsin. Diyerek onun yolunu salıyorsan, onun yolunu gönderiyorsan, bu çok büyük ve faziletli bir ameldir. Ve Peygamber aleyhisselatü vesselamın dediği gibi, Allah kulları arasından kimlere merhamet eder diyor? Rahmet edenlere, ruhana'ya merhamet eder. Buyruğundu. Buyruğuna, hadisine nail olmanın bir vesilesidir. O yüzden arkadaşlar sabırlı olmak lazım. Yani sabır aleyhissalatu vesselamın dediği gibi hiçbir kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha geniş bir nimet mi almamıştır diyor. Verilmemiştir diyor. Ondan sonra Aleyhissalatu vesselam yani hayatı boyunca ezalara, acılara sabretmiş. Ashabı da bu şekilde sabretmiş.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 başımıza gelmiş. Bize mukadder olmuş, takdir olunmuş belalara, musibetlere sabrettim. İnşallah önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Subhaneke Allahu ve